İlya'da on birinci kaset A yüzü sayfa dört kırk üçten devam. Oturan bir çömlekçi nasıl denersi eline uygun çarkı, iyi çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Onlar da öyle koşuşuyordu birbirlerine karşılıklı sıralarla. Büyük bir kalabalık halka oluşmuştu. Candan seyrediyorlardı güzelim oyunu. Aralarında şenliği açmak için iki can bas. Dönüp duruyordu ortalık yerde. Tanrı kalkana büyük okyanosun güçlü akışını kodu. Sapa sağlam kalkanı çember gibi sarıyordu. Bitince bu kocaman güçlü kalkan bir zırh yaptı ateşin ışıltısından daha parlak. Sonra sağlam bir tolga yaptı şakaklarına tıp atıp uyacak. Güzel işlenmiş bir tolgaydı bu. Tepesine altından bir sorguç kodu. Bir de diltikler yaptı esnek kalaydan. Bitirince bütün bu silahları ünlü topa aldı götürdü tehdit önüne bıraktı. Akileos'un anası bir çaylak gibi atıldı Karlo Olimposta ışıldayan parlak silahlarını ulaştırdı oğluna 19. bölüm Sarı Rubalı Şafak Okyanus'un akışlarından doğdu ölümsüz tanrılara ölümlülere ışığı getiriyordu tepiste geliyordu gemilere doğru tanrının armağanlarını taşıyordu sevgili oğlunu yere kapanmış buldu tarsılmıştı Patrakros'un ölüsüne bağıra bağıra hündür, hündür alıyordu yoldaşları dövünüp duruyordu çevresinde ulu tanrıça önlerinde dikildi durdu aldığı Akileos'un elini eline diller döktü. Yavrum üzgün olmasına üzgünüz ama bırakalım gene de olduğu yerde bu ölüyü. Ölümsüz tanrıların isteğiyle öldü o. Sen Hepaistos'un şu ünlü silahlarını al. Böyle güzel silahlar kuşanmadı hiçbir adam. ''Böyle'' dedi serdi silahları olsun önüne. İşlenmiş tekmil silahlar çın çın çınladı. Tepeden tırnağı bir titreme aldı bütün marimidonları. Hiç birinin yüreği varmadı silahlara bakmaya. Görünce silahlar öfkesi astı olsun göz kapakları altında parladı iki gözü. Korkunç bir alev nasıl parlarsa öyle parladı. tanının parlak armağanlarını aldı eline. Baktı işlenmiş silahlara terindirdi yüreğini. Birden döndü anasına. Kanatlı sözler söyledi. Tanrı bana ne güzel silahlar vermiş anam. Bir ölümsüz elinden çıkmışa benzer. Ben şimdi bu silahları kuşanacağım. Ama korkarım sinekler bu ara. Üşüşmesin saldırgan oğluna. Menahit olsun. Girmesinler bedenini açık yaralarından. Kurtlar üretip pisletmesinler ölüsünü. Ölüm yok etti ömrünü onun. Çürür gider tekmil etsin. Gümüş ayakla tespit karşılık verdik dedi ki bu kaygıları at yüreğinden oğlum o azgın sürüleri salmaya çalışacağım ben. Savaşta can verenleri kemiren o sinekleri bütün bir yıl bu açıkta kalsa da bu ölü sen toplantıya eti kalacak sapa sağlam, daha da güçlenecek. Sen toplantıya çağır şimdi akalı yiğitleri. Vazgeçtiğini söyle Agamemnon'a olan öfkenden silahlan çabuk saldırma gücünü kuşan. Böyle dedi. Atatanlık gücü saldı yüreğine, ambrosya ile kırmızı nektar damlattı burun deliklerinden, bozulup çürümesin diye patrafrosun etti. Tanrısal Akile usta yürüdü korkunç laralarla, yürüdü deniz kıyısı boyunca, Kaldırdığı aka yiğitlerini. Önceleri gemilerde kalanlar dümenciler, gemilere ekmek dağıtan kahyalar hepsi tuttu toplantı yolunu. Günlerdir uzakta duran Akileus Görünmüştü Aresin iki hizmetçisi geldi toparlıya toparlıya Dayanıklı Teydeus oğluyla Tanrısal Odiseus geldi kargılarına Yaslana yaslana Canlarını yakan yaraları iyileşmemişti Gidip oturdular toplantının en ön sırasında Sonra Agamemnon geldi Erlerin başbuğu korkunç kardaşalıkta Yaralanmıştı o da Tunç kargısıyla antenor oldu Koan vurmuştu onu Tekmil kadar gelince bir araya Ayağa tez Akileus kalktı ayağa konuştu ne dersin? İyim ettik Atreuto, Atreusoğlu. İyim ettik öfkeyi soktuk yüreğimize. Bir kadın için yürek kemiren kavgaya girdik. sosu yıkıp ele geçirdiğim gün onu keşke Artemis bir okla öldürseydi gemimin üstünde. O zaman bu kadar çok akalı düşman ellerinin altında dişleriyle ısırmazdı sonsuz toprağa. Ben öfkeyle uzak durduğum için savaştan kazancı Hector'la Tureolular oldu. Akalara anıp duracak sanırım bizim kavgamızı. Ama olan oldu bırakalım mı artık da sayı. Göğsümüze yüreğimize gem vurmak gerek. Ben öfkeme son veriyorum şimdi. Böyle inatla direnmek yakışmaz bana. Haydi git kışkırt yürü saçlı akaları. Ben de bir daha deneyeyim Turaylılara karşı koymayı. Niyetleri ne? Gemilerin yanında uyumak mı? Sanırım yalnız savaştan kaçanlar uyuyacak. Kargımdan kurtulanlar uzatacak bacaklarını. Böyle dedi. Güzel dizdikli akalar sevindi. Demek öfkesinden vazgeçmişti Ulu Canlı Pelavusoğlu. Söz aldı memnun erlerin güdücüsü, kalkmadığı olduğu yerden seslendi toplantıya. Ares'in hıfbetindeki dostlarım, ey danaalı yiğitler, kalkıp söz alanı dinlemek gerek. Uygun düşmez sözünü kesmek ayağa kalkanın, konuşmaya alışık olsa da güçleşir işi. Koca kalabalıkta dinlemek de zor konuşmak da en usta sözcü bile şaşırır diyeceğini. Düşüncevi anlatacağım Pelavusoğlu'na, siz de argostular dinleyin beni. Anlayın sözümü her biriniz iyicene. Akalar sık sık söylediler bana bunu. Bana çıkıştılar ama suçlu değilim ben. Zeus, kader, karanlıkta yürüyen erin O toplantıda çeldiler aklımı. Düşürdüler kötü bir çılgınlığa. Aldığım gün Akiraus'un onur payını. Benim elimden ne gelirdi ki? Tanrı getirir her şeyin sonunu. İnsanları şaşırtan çılgınlık büyük kızıdır Zeus'un. Uğursuzun inceciktir ayakları basmaz yere. ''Konar insanların kafalarına bela olur.'' ''Onu bunu alır ağının içine bir gün Zeus'u bile iş çaşırttı o.'' ''İnsanlardan tanrılardan üstün Zeus'u gene de Hera onu bir düzenle.'' ''Algemenne'nin güzel surlu Tebe'de güçlü herakkesi doğuracağı gün aldattı onu.'' Zeus övünüp demişti tekmil tanrılara ''Tanrılar tanrıçalar dinleyin beni ne buyuruyor yüreğim diyeyim size.'' ''Doğum sancılarına bakan Eyletyu bir insan sanacak gün ışığına salacak.'' Tekmi komşularına buyuracak bir insan... ...benim kanımdan gelmiş olacak o benim soyumdan... ...düzen kuran ulu Herer seslendi dedi ki... ...sözde kalacak bu senin söylediğin... ...haydi bakalım... ...Olimposlu... ...şimdi büyük bir and ...bugün bir kadının karnından düşecek çocuk... ...senin kanından, senin soyundan doğacak çocuk... ...geçirecek mi tekmiği komşularına buyruğunu... ...Herer böyle dedi... ...Levus anlamadı düzeni... ...büyük bir and ama sonra çok acındı... ...Herer fırladı ayrıldı Olimpos'un doğruğundan... ...çabucak vardı... ...Akiyalı Argos'a. Perseus oğlu... ...Stenelaus'un soylu karısı oradaydı. Bir oğlana gebeydi kadın. Bir aylıktı. Daha günü varken... ...gün çıkarttı çocuğu. Doğum tanrıçalarını... ...uğraştırdı bu doğumla. Böylece... ...geri bıraktı Akemen'e'nin doğumunu. Sonra geldi Kronos oğlu Zeus'a. Verdi şu haberi. Dinle beni. At yıldırımlı Zeus baba. Senin yüreğine bir sözüm var. Argoslulara kral olacak soylu adam... ...doğdu bile. Adı... ...Öriyet Teus. Perseus oğlu... Senele Eleus'un oğlu, kral olmasına engel yok, senin soyundan o, böyle dedi. Keskin bir acı düştü Zeus'un derin yüreğine, yakaladı çılgınlığı parlak örgülü kafasından, yüreği öfke içinde an dişti büyük bir yeminle, insanlara yolunu şaşırtan, çılgınlık bir daha ayak basmayacaktı Olimpos'a, yıldızlı göklere. Böyle dipelinde sallaya sallaya onu, Pırlattı attı yıldızlı gökten aşağı. O da düşüverdi insanların tarlasını. Sonra Rızaus lanet okur olurdu. Öğüt Rızaus'un verdiği işlerde sevgili oğlunun katlandığını gördükçe korkunç çabalara. İşte ben de tıpkı bunun gibi görürdüm gemilerimizin gerisinde Argosluları öldürdüğünü. Tolgası ışıldayan büyük Hektor'un Beni şaşırtan çılgınlığı unutamazdım. İşte Rızaus böyle çelmişti aklıma ama ben gene de düzeltmek istedim bozduğum işi. Razı oldum sonsuz armağanlar vermeye. Haydi Akileus, yürü savaşa sür ordularını. Tekbir armağanları vermeye hazırım sana şimdi. Dün senin çadırında Odysseus'un saydığı armağanları. İstersen savaşı özle dur, bekle burada. Gitsin adamların onları gemilerinden getirsinler. Gör bak, yüreğini açacak ne armağanlar vereceğim sana. Hayal tez Akileus ona karşılık verdi dedi ki, çok ünlü Atreus oğlu erlerin baş bu. İster uy geleneğe armağan ver. İster armağanlarını kendine sakla. ''Biz düşünelim şimdi savaş gücümüzü. Şurada durup boyuna an çekmek ne? Vakit yok. Önümüzde büyük iş bizi bekler. Herkes görecek gene ön sıralarda Akileus'u. Tunç kargısıyla Troyalıları kırıp geçirecek o. Siz de onun gibi savaşmayı koyun aklınıza.'' Çok kurnaz Odysseus karşılık verdi ona. ''Tavya denk Akileus. Yiğitliğine yiğitsin ama Aka oğullarını aç acına İlyona yürüme ye kışkırtma.'' Bırakma yürüsünler, tıralılarla dövüşe dövüşe, Tanrı her iki yana verince savaş gücünü, düşman sıralar birbiriyle kavgaya girişecek, çok uzun sürecek kıyasıya kavga. Haydi buyur, hızlı gemilerin yanında akalar ekmekten, şaraptan pay alsınlar. Ekmekten şaraptan gelir savaş gücü, saldırma gücü, ekmek yememiş adam karşı koyamaz. Küp atıncaya dek dayanamaz savaşa, savaşma ateşiyle ne kadar yansa da yüreği, ister istemez bağırlaşır elaya, açlık susuzluk içine kaplar. Yürürken çözülür dizlerin bağı Oysa etle şarafla karnı doyan adam Bütün bir gün savaşır durur düşmanla Yüreği atılgan olur Yorulmaz eli ayağa. Yorulmaz savaşa ara verelim denene kadar Haydi dağıt ordunu Yemeği hazırla Adam en onda getirsin armanlara alana Tekmil akalar görsünler onları gözleriyle. Hoşnut olsun senin de yüreğin. Aroslular arasında kalksın Agamemona'ya. Andışsın. Onunla yatakta yatmadım desin. Olmadı desin kadınla erkek arasındaki birleşme. Senin de yüreğin kral Akileus rahat etsin. Sonra da yağlı bir şölen çeksin sanat çadırında. Kalmasın orada senin hiçbir hakkın. Sen de bundan böyle daha dürüst ol Atreus oğlum. Hem Akileus'a dürüst ol hem başkalarına. Bir kral. ''Alırsa kırdığı adamın gönlünü hiç kimse hor görmez ve verler onu.'' Erlerin başbuğu Agamemnon karşılık verdi dedi ki ''Ne iyi oldu Laritos oğlu bu sözü senden duymam gereğince saydın döktün her şeyi.'' ''Ant içmemir.'' buyuruyor gönlüm bana. Ben Tanrı adına içtiğim andı bozmam. Savaşı susamış Akileus kalsın burada. Herkes meydanda topluca dursun. Armağanlar getirilsin Barakam'dan. Ant içelim çözülmez yeminlerle. Sana da şunu buyuruyorum bak dinle. En yiğit delikanlılarını seç tekmil akaların. Gidip armağanları getirsinler benimden. Dün Akileus'a ne kadar vereceğim dedimse o kadar. Birlikte getirsinler kadınları da. Takip yoksa çabuk gitsin hazırlansın. Aka ordu gazahında bir yaban domuzu kurban edeceğiz. Onu Zeus'la Helios'a. Ayautez Akileus karşılık verdi. Dedi ki, çok ünlü Atreusoğlu erlerin başbuğu. Bırakalım bu işleri daha uygun bir güne. Savaşa ara verdiğimiz bir güne bırakalım. O zaman böyle ateşli olmaz gözünde savaş gücü. Şu sıra Zeus ün verdi Priamosoğlu Hektor'a. Hector alt etti arkadaşlarımızı. Hepsinin bedenleri oldu paramparça. Siz de yemeğe çağırıyorsunuz bizi. Oysa ben kışkırtmak isterdim Akaoğullarını savaşa. Övünlerini almadan aç karnına ölümüzü alırdık. Temizlerdik ayıbımızı. Sonra gün batarken yerdik akşam yemeğimizi. Daha önce boğazımdan ne içki geçer ne yemek. Öldü can yoldaşım benim sivri tunç yırttı etini. Yüzü koyun yatıyor barakamda, çevresinde arkadaşlar kan ağlıyor, yüreğim aldırmaz senin dediklerine, düşmana acı gözyaşı döktürmektir benim işim. Çok kurnaz odiseos karşılık verdi dedi ki, ey akileos, pelavusoğlu, akaların başta geleni, benden çok ustasın kargı salmakta benden çok üstün. Ama ben aklımla çok geçerim seni, senden önce doğduğum çok bilirim senden. Katlansın yüreğin ben ne dersem. Savaştan çabuk bıkkınlık gelir insana. Zeus insan savaşlarında tek yargıç olan, eğdiği zaman tartıyı istediği yana sapı çok biçer tunç tırpan. Buday tanesini az, akalar aç karnına tutamaz bir ölünün yasını. Bütün gün bir sürü yiğit düştü üst üste. Bu çabadan ne zaman soluk alınacak, ne zaman? Ağladıktan sonra bütün bir gün ölenleri katı bir yürekle gömmeli ama kim sağ kalırsa korkunç savaşta bedeni bükülmez sunuçlar içinde dayanıp savaşması için düşmana karşı düşünmesi gerek yiyip içmeyi. Ama sonra geri kalmasın kimse beklemesin ikinci bir çağrıyı gemilerin orada duranlara çok kötü olur bu. ''Hep birden saldıralım at sürücüsü Troyalılara.'' ''Uyandıralım Çelik Aresi.'' Böyle dedi. Nestor'un şanlı oğullarını aldı yanına. Peleus'un oğlu Meges'i, Tuas'la Meriones'i aldı. Greon'un oğlu Likomedes'le Melanipos'u da. Gittiler Atreus oğlan ve barakasına. Söz ağızdan çıkar çıkmaz işte oldu. Aldılar barakadan yedi tane üç ayak, pırıl pırıl yirmileyen, on iki adet at. Elleri güzel işlere yatkın yedi tane kadın... Aldılar güzel yanaklı Brisey'si de. Odiseus taktı tam on külçe altın. Geçti daha bir sürü armağan taşıyan delikanlıların başına. Hepsini toplantı alanının ortasına koydular. Ateos oğlu Agamemnon kalktı ayağa. Takibiyos sesi tanrı sesine denk. Kollarında bir erkek domuzla yanında ilerlerim başbuğu Agamemnon'un. Ateos oğlu çekti eliyle bıçağını koca kının yanında duran asılı dururdu bıçak. Kol kedi, kesti erkek domuzdan bir tutam. Kaldırdı ellerini yakardı Zeus'a. da yerde sustu tekmil. Akalar dinlediler krallarını. Tüze gereğince. Adam al bakıp engin göğe yakardı dedi ki. Önce tanığım olsun Zeus tanrıların en ulusu. Tanığım olsun toprak, güneş, erinsler. Andını bozan insanlara yer altında ceza veren. Elim sürmüş değilim bre sayıs kıza. Ne yatağına girdim ne de başka bir şey yaptım Dokunan olmadı ona Kaldı barakamda tertemiz Yalansa benim bu andım bütün cezalara çarpsın tanrılar beni Anını bozana ne ceza gerekse o cezalara ...öyle dedi. Amansız Tunç da kesti boğazını domuzun... ...Takibiyos aldı hayvanı salladı. Fırlattı balıklara yem olsun diye. Attı köpüklü denizin sonsuz uçurumuna. Sonra Akileus kalktı ayağa. ...savaşı seven Argoslulara dedi ki... ...Zeus baba ne büyük çılgınlıklar salarsın insanın başına... ...yoksa Atreus oğlu yüreğimi alt üst eder miydi böyle? Ben istemeden inadına alıp götürebilir miydi kızı? Ama Zeus birçok akaların ölmesini istedi. Şimdi siz yemeğe gidin haydi... ...sonra daha iyi atılırsınız savaşa... Böyle dedi. Toplantıda çabucak dağılıverdi. Herkes gitti kendi gemisine doğru. Ulu yürekli malimidonlar aldılar armağanları, taşıdılar onları bir bir Akile olsun gemisine. Kadınları da aldılar, oturttular barakaya. Soydu seyislerde atları kattılar süreye. Ama sonra altın Afrodite'ye benzer Briseis görünce Patraklos'un sivri tunçla yırtılmış gövdesini kapandı üstüne bağırdı çağırdı. Paraladı göğsünü incecik tenini güzelin yüzünü. Tanrıçalara benzeyen kadın ağlaya ağlaya dedi ki zavallı Patraklos'um canım adam bu barakadan giderken... Seni diri bırakmıştım. Şimdi geri geldiğimde erlerin başbuğu, ölü buluyorum seni. Boynuna, boyuna dert yüzü görmekmiş kaderim. Babamla ulu anam bir koca vermişlerdi bana. Sivri tunçla öldürülmüş gördüm onu ilimizin önünde. Üç erkek kardeşim vardı bir anadan doğma. Seferdim onları gözüm gibi, hepsini ölüm aldı götürdü. Akile o öldürdü. Öldürdüğü gün kocamı benim, tanrısal Niyanyes'in ilini yaptığı gün bırakmamıştım beni ağlayayım. ''Diyordun Akilevus'un karısı yapacağım seni.'' ''Gemilerle götüreceğim.'' diyordun. ''Pitiye'ye.'' ''Diyordun Mayrimidonlar arasında.'' ''Düğün dernek yapacağım.'' ''Bu yüzden ağlıyorum sana boyuna.'' ''Sen her zaman tatlıydın.'' ''Yumuşaktın bana karşı.'' ''Ağlaya ağlaya böyle dedi.'' Kadınlar da hıçkırdı durdu. Hıçkırıklar sözde Patrakros içindi. Gerçekte herkes ağlıyordu kendi derdine. Akalı büyükler sardı Akilevus'un çevresini. Yalvarıyorlardı yemek yesin diye. Akilevus da şöyle diyordu hıçkıra hıçkıra. ''Seviyorsanız beni yalvarırım. İnanın bana. Kalkmayın yiyecek içecekle karnımı do doyurmaya, yüreğim dayanılmaz bir acıyla dolu. Dayanırım gün batıncaya dek, böyle dedi. Öbür kurallarda dağıldığı gitti. İki Atreus olduğuyla tanrısal Otiseus kaldı. İhtiyar at sürücüsü Poinix kaldı bir de, başladılar onun yastı dönüğünü avutmaya. Ama bir türlü avutamadılar onu, yanıyordu atılmak için kaldı savaşın ağzına. andığı Patraklos'u seslendi içine çeke çeke. Sen de kısa ömürlü sevgili dostum sen de şu barakada güzelim yemekler çıkarırdın karşıma. Akalar koşuştuğu zaman dört dönerdin çevremde Turalılara getirmek için gözyaşı döktüren savaşı. Şimdise yatıyorsun gövden parça parça. İçerideki yiyeceği içeceği istemiyor canım. Özleyip duruyor seni yüreğim. Bundan böyle bela gelmezdi başıma. Böyle dokunmazdı babamın ölüm haberi bile. O şimdi özler durur yaban ellerde oğlunu. Sımsıcak gözyaşı döker fikiye de. Tüyler ırperten Helena için ben Trelalılara karşı dövüşüyorum diye duysaydım aldırmazdım o kadar. Skytros'ta büyütülen oğlumun öldüğünü bilmem Tanya benzer Neoptolemos yaşıyor mu? Bir zamanlar ki göğsümde yüreğim. Ben at besleyen Argos'tan uzakta, Troya'da öleceğim derdim tek başıma. Sense döneceksin derdim Fitiye'ye. Kara bir gemiyle gidip alacaksın oğlumu. Götüreceksin Skyros'ta, yurda. Bir bir göstereceksin benim varlığımı, adamlarımı, yüksek büyük evimi. Pelaus'ta o zaman ölmüş olurdu. Şimdi bile çok az günü kaldı. Zorlu ihtiyarlık yıpratır onu. Kara haberi bekler durur, benim öldüğümü bildiren haberi. Ağlaya ağlaya böyle dedi. Akı büyükleri inlediler. Her biri sarayında bıraktığını düşünüyordu. Baktı Kronosolu acıdı onlara. O saat kanaklı sözler söyledi Ateneye. Kızım benim bıraktım müspütün adamını. Hiç maldırmaz yüreğin Akile olsa oturmuş yüksek gagalı gemilerin önünde sevgili dostuna sızlanır durur. Ötekiler gittiler yemek yemeye. Oysaki o aç susuz oturur. Haydi git tanrı şarabıyla tanrı balıdı içine. ''Gitti, açlık sarmasın gövdesini.'' Böyle dedi. Ateşledi dünden hazır Atene'yi. Açlı kanatlarını tanrıca keskin sesli bir şahin gibi gökten aşağıya attı kendini havalarda. Bazı da yanına Akileus'un tanrı şarabıyla tanrı balığı damaktı içine. Sarmasın diye dizlerini yıpratan açlık. Kendi de döndü çok güçlü babasının sağlam evine. Akalarda dağıldılar hızlı gemilerden dışarı. Orduka boyunca çabucak silah kuşandılar. Nasıl lafa lafa yağarsa Zeus'un kartaneleri, buz gibi gökten kopma broyasının kızı altında. Öyle bir kalabalık çıktı gemilerden, parılayan tolgalar, göbekli kalkanlar çıktı. Sağlam göğslüklü zırhlar diş budaktan kalkılar. Işıltılar göklere vardı, tuştan şimşeklerle güldü baştan başa toprak. Bir gürültü yükseldi ellerin ayakları altında, tanrısal Akileus ortalarında kuşandı silahlarını. Çatırtı vardı dişlerinde. Alev alev yanıyordu iki gözü. Dayanılmaz bir acı sarmıştı yüreğini. Tanrısal silahları kuşanıyordu öfke içinde. Hepaistos yaptığı silahları. Önce dizlerine güzelim dizlikleri sardı Örttü topuklarını gümüş topukluklarla Sonra geçirdi göğsüne zırhını Gümüş katmalı tunç kılıcını attı omuzlarına Aldı en sonra kocaman güçlü kalkanını Ey ışınları gibi ışın Ay ışınları gibi ışınlar saçıyordu bu kalkan Denizde nasıl bir ışık görünürse Yemicilere bir ateş yanardağın tepesinde ıssız bir alda denirler fırtınalarda istemeye istemeye Balıklı denizde arkadaşlarından uzağa Böyle bir ışık saçıyordu, ta göklere değil. güzel işlenmiş kalkanı. Kaldırdı güçlü kalkanı geçirdi başına, yıldız gibi parladı yeleli Tolga. Altın kıllar sallanıyordu saçak saçak. Hepahistos'un sorguçtan aşağıya akıttığı tanrısal Akileos silahları şöyle bir denedi. Uymuş muydu silahlar bedenine, rahat mıydı şanlı kolları bacakları? Ama büyümüş gibiydi kanatları, havaya kaldırdı erlerin başbuğunu bu kanatlar. Babadan kalma kargıyı çıkardık kınından. Hiçbir akalının sallayamadığı ağır güçlü kargıyı. Bir Akileus becerirdi onu sallamasını. Pelion ağacından da o kargı. Gehiron kesmişti babası için. Yiğitler arasında ölüm saçsın diye. Yüksek doruğunda Pelion dağının. Otomedon'la Akimidos ve Akimos atları soktular boyundura, Güzelim kayışları geçirdiler, gemlediler. Çektiler dizginleri arkaya doğru arabanın içine. Otomedon aldı eline. Uyan parlak kançıyı atladı üstüne arabanın. Akileus bindi arkasından, benziyordu ışıklar saçan güneşe, korkunç bir sesle bağırdı babasının atlarına. Kısan toz, ün salmış yavruları podar kesin, gözünüzü dört açın. Yeterince savaşın, efendimizi getirin danağaların barakasına sağ salip. Patraklos gibi ölü bırakmayın onu orada. Boyunduruk altında titreyen Ksantos dile geldi. Bir başını eğdi, koşumdan çıktı tekniği yelesi. Boyunduruğun iki yanından yere sarktı. Akkollu tanrıça, her dile getirmişti onu. Güçlü Akileus kurtaracağız seni gene. Ama çok yakın sana ölüm günü. ''Bizim burada hiç suçumuz yok. Suçlu ulu tanrıda, suçu ulu tanrı da zorlu kaderde ara. Troyalılar patrak yosunumuzlarından silahlarını, biz ağır davrandık da ondan aldı sanma. Onu tanrıların en yararlısı öldürdü. Güzel saçlı Leto'nun oğlu ön sıralarda. Böylece verdi Hektor'a ünü. Hızlı koşarız biz, Zepiros'a, yeli kadar. En tez giden yel derler ona. Ama yok olmaktır senin de kaderin. Bir tanrıyla bir ölümdünün eli altında. Xantos böyle dedi, Erinis'ler sustu.'' Ayat-ı öfke içinde dedi ki, ne diye haber verirsin bana ölümümü, kısantos sana düşmez bu. Ben biliyorum sen deme sen de, sevgili babamdan, anamdan uzakta, burada ölmektir benim kaderim. Ama bu hiç de umrumda değil, kavgayı bırakmam tuvalıları getirmeden amana. an. Zakileus böyle dedi, sürdü tek tırnaklatlarını ön sıralara naralarla. 20. Bölüm Kırık gemilerin yanında senin çevrende Pelossoğlu. Savaşa doymaza kadar silahlanırken. da silah kuşanıyordu ovadaki tepede. Zeus çok yarlı Olimpos'un doğruğundan buyurdu. Tanrıları toplantıya çağırın dedi Penise. O da dört bir yana gidip buyurdu tanrılara. Gelin Zeus'un evinde toplanın dedi. Okyanustan başka hiçbir ırmak gelmemezlik etmedi. Gelmemezlik etmedi hiçbir. Nilbe ne güzel konularda ne dere kaynaklarında oturanlar ne de yeşeren çayırlarda oturanlar. Hepsi geldi bulup devşiren Zeus'un evine. Oturdular cilalı kemerlerin altında. Bu kemerleri Zeus baba için Hepaistos yapmıştı. Tanrılar toplama dursun Zeus'un çevresinde. Yeri sarsan Tanrı bile duydu Temis'in sesini. Geldi denizin dibinden karıştı Tanrılara. Oturdu ortalarına sordu Zeus'un niyetini. Ne Niye diye çağırdın Tanrıları toplantıya at yıldırım mı? Sıralılarla akalar için bir şeyler mi düşünürsün? Savaş, kavga, alemleri sardı onların dört yanını. Bulut devşiren Zeus karşılık verdi dedi ki, ''Yi seslerin göğsünün içindeki niyeti, yeri sarsan, bunun için topladım buraya sizi, kaygım yok. Olup gidecekler neredeyse ama ben kalacağım burada Olimpos'un bir kıvrımında. Onlara baka baka eğlendireceğim gönlümü. Siz öbür tanrılar gidin istediğiniz yere, gidin Troyalılar akalar arasına, destek olun gönlünüzün dileğine.'' Akile tek başına saldırsa bile dayanamaz onlar Hızlı Peraus oğluna Onu görür görmez titreyip kaçarlardı önceleri Ama şimdi dostunun ölümüne fena içerledi Korkarım kadere karşı gelip yıkar duvarı bile Kronos oldu böyle dedi Uyandırdı çetin savaşı tanrılarda ayrılıp ikiye yürüdüler savaşa Gemilere doğru yol aldı her eyle Pallas Athena. Toprağı saran Poseidon onlarlaydı Tanrılar habercisi üstün akıllı Hermes de onlarla Gücü fışkıran Hepaistos da onlarla gidiyordu. Gidiyordu topallıya topallıya. Altında cıvız bacakları seke seke. Tıraldulara doğru solgası ışıldayan Ares yürüdü. Uzun nüleli Poybos'la okçu Artemis onunlaydı. Leto, Xantos gülümseyen Afrodit onunla. Tanılar uzak kaldıkça ölümlü insanlardan. Akaların üstünlüğü belli. Bunca zaman kavgadan uzak kalan Atileus gelmiş, katılmıştır aralarına. Troyalıları korkunç bir titreme aldı tepeden tırnağa. Gördüler ayağa çabuk Kleos oğlunu öperi koptu İnsanların belası Ares'e bendemişti pırıl pırıl silahlarıyla. Ama Olimposlular karışınca erlerin kalabalığına orduları sürükleyen en zorlu Eris şahlandı. Atene ilk kez sorun dışında açık endeyin berisinde haykırdı. Sonra çınlayan kayalara durdu bağırdı avaz avaz bir yandan Ares haykırdı kapkara kasırga gibi. Nurguklar savurdu Troyalıların kalesi üstünden. Simoes boyunca koşup dikildi güzel tepenin üstüne. Mutlu tanrılar böylece kışkırtıp birbirlerini, çetin bir savaş kopardılar aralarında. Tanrıların, insanların babası yukarıdan yürül yürür gök gökyüzünü. Aşağıda Poseidon sarslı sonsuz toprağı. Sarslı yüce doruklarını dağların, çok pınarlı idat titredi köpünden doğruna. Titredi Toyalıların ili, akaların gemileri, yer altında ölüler kralı Aydoneus'un ödü koktu. Korkuyla fırladı tahtından bağırdı. Yeri sarsan Poseidon sakın patlamasın, patlatmasın toprağı. Tanrıların bile tiksindiği çirkef dolu ülkesini sermesin ölümlülerin, ölümsüzlerin göz önüne. Böyle korkunç bir gürültü yükseliyordu işte. Kavgaya tutuşmuş tanrılardan Poybosa elinde kanatlı oklarıyla tanrı Poseidon'un karşısına duruyordu. Enyalios'un karşısında da gök gözlü tanrıça Atene. Herenin karşısında altın yaylı Atenis duruyordu. Okçunun kız kardeşi, gürültülü oklar taşıyan tanrıça. Tanrı habercisi Güçlü Hermes dikildi Leto'nun karşısına. Hephaistos'un karşısına da burgaçlık koca örmak dikildi. Tanrıların Ksantos, insanların Skamandros dediği. İşte böyle karşı duruyordu tanrılar tanrılara. Akileus kalabalığa bir dansam diyordu içinden. Diyordu Pryamos Hektorla. Hector'la, bir karşılaşsam kanıyla doyurmaya can atıyordu savaşa doymaz aresi. Ama erleri süren Apollon Peleus oğlunun karşısına aynayası dikti. Söyle bir güç kodu yüreğine sesini Priamos oğlu benzetmişti. Zeus'un oğlu Apollon sesiyle dedi ki... ...Aineas, Treyalılar'ın danışmalı. Meydan okumaların hani nerede kaldı? Treyalı krallara şarap içerken söz veriyordun hani... ...diyordun Pelavus oğlu karşı savaşacağım. Aineas karşılık verdi ona dedi ki... ...Canım istemezken Premosoğlu ne diye buyursun bana... ...taşkın canlı Pelavus oğluna karşı savaşmayı? Hayatıız Akileus'a karşı gelmem isteyiz Çok kaçtım ben onun kargısından. Vida yamaçlarında saldırmıştı bizim öpüzlere. Lyra Nessos'la... Fedasos'u gitmişti. O zaman Zeus kurtardıydı beni. Güç kattıydı, çevik dizlerime. Yoksa alt edecekti beni Akileus'un elleri. Önümde Atene gidiyordu onun. Diyordu lelekleri, troyalıları tunç kargınla kez. Bu Akileus'la dövüşecek adam yok. Bir tanrı durur yanında, başından belayı savar. Üstelik kargısı da dümdüz uçar. Durmaz delip geçmeden insan ettini. Eşit kılsaydı tanrı, savaşın sonucunu bu kadar kolay yenemez Akileus bizi. Evet. Öğündüğü gibi Tunç kesilse tepeden tırnağa. Zeus'un oğlu Kral Apollon karşılık verdi dedi ki sen ölümsüzler soyundan değil misin yiğidim. Zeus kızı Afrodit'ten doğma derler sana. Oysa Akileus daha küçük bir tanıçanın oğlu senin anan onun anasından üstün biri Zeus'un kızı öbürü deniz ihtiyarının. Haydi dümdüz at bükülmez Tunç'unu boş laflar meydan okumalar alıkomasın seni. Öyle dedi. Büyük bir güç verdi başvuruna, yürüdü Aeneas ön sıralardan Tolga'sı ışıldayarak. Ama ak kollu hereden gizli kalmadı yürüdüğü. Ee, Ankises oğlunun erler kalabalığında Pelavus oğluna doğru. Aldı tanrıları çevresine onlar dedi ki, gönlünüzde düşünüp taşının Poseidon, Atene, bakalım nereye varacak bu işin sonu? Aeneas yürüyor, Tolga'sı ışıldaya ışıldaya. Yürüyor Pelavus karşı. Poybos, Apollondur onu kışkırtardı. Biz de gidelim çabucak geri çevirelim hadi Ya da gitsin birimiz destek olsun Akilevus'a Hiç gevşemesin koca bir güç verelim ona Bilsin ki en seçkin tanrılar onu sever Savaşta oldum olası Troyalıları koruyan tanrılarda Yel gibi güçsüz olduklarını bilsinler Biz bela gelmesin diye bugün Akilevus'un başına Olimpos'tan indik topumuz karşı için Ama yakında boyun eğecek ömür ipliğine Ana karnından doğduğu gün ona kaderin büktüğü Bunları bir Tanrı sesi haber vermezse Akile olsa savaşta bir Tanrı ile karşılaşınca korkacak. Tanrılarla göz göze gelmek çok zor. Geri sarsan Poseidon karşılık verdi ona. Hera sen de bu aşırı, öf aşırı öfke ne? Doğrusu hiç yakışmaz sana bu. Ben de istemem Tanrıları kavgaya kıçkırtmak çok güçlü de olsak. Bilmeyelim birbirimize. Gidelim oturalım yoldan uzak bir yerde. Bırakalım savaşla insanlar uğraşa dursun. Ama ya Ares ya Apollon. Savaşa girişirlerse, doldururlarsa Akileus'u bırakmazlarsa dövüşsün. O zaman biz de apar topar karışırız savaşa. Bir kavga bir kıyamet savaş sona erer. Alt olurlar bizim güçlü ellerimizde. Giderler Olimpos'a, öbür tanrılar arasına. Lacibert dilleri, tanrı böyle dedi, götürdü onları, onları toprakla doldurulmuş yüksek duvara. Palazate net rayalılarla yapmıştı bu duvarı Herakles'e. Deniz canavarından kaçıp diye. Canavar kovalıyordu Herakles'i kıyıdan havaya doğru. Poseidon'la tanrılar işte oraya oturdular. Öfdüler omuzlarını ışık geçmez bir bulutla. Öbür tanrılarda oturdular güzel tepenin üstüne. Senin çevrende oturdular okçu Apollon. İller yıkan Ares'in çevresinde böyle oturup ayrı ayrı tasarladılar ne yapacaklarını. Göklerde oturan Zeus savaş buyruğunu verin demişti ama yine de çekiniyordu onlar acı veren savaşa başlamaya. Erlerle atlarla doldu ağzına dek koca olan. Tuçlar ışıl ışıl ışıldadı. Sanduranların ayakları altında çınladı toprak. En üstün iki yiğit davrandı. Karşılaştılar sıraların arasında. Savaş ateşiyle yanıp tutuşuyorlardı. Bunlar Ankiseoğlu... Akize soğulu Aineas tanrısal Akileus'tu. İlkin Aineas tolgasını eğip atıldı ileri. Göğsünün önünde yaman kalkanını tutuyordu. Tunç tolgasını salacaktı neredeyse. Peleusoğlu da atıldı karşısına bir aslan gibi. Yırtıcı bir aslanı tepelemek için insanlar nasıl toplanır gelirlerse bir araya arslan ilkin oralı olmaz. Ama kargısıyla vurunca onu delikanlılardan biri açar ağzını toplanır büzülür. Dişlerinden köpükler akar. Kuyruğuyla döver böğrünü kalçasını. ''Hayt dayan'' der kendi kendine. Haydi der savaşı atıl. Alevli gözleriyle atılır öne. ''Ya bir adam öldürürüm'' der ya da ön sırada ilkim ben ölürüm. Tıpkı öyle kışkırtıyordu Akileus'u yiğit yüreği. Diyordu ulu canlı da. ''Karşı ko. Yürüyüp geldiler karşı karşıya. Çelik ayaklı tanrısal Akileus dedi ki ''Ne diye geldin dikildin böyle karşıma? Ne diye dürttü seni yüreğin atları iyi süren Troyalılara kral olmak için, Priamos'un yerine geçmek için mi?'' Ama sen öldürsen de beni Tremos vermez senin eline onur yerini. Deli değil o aklı başında. Hem oğulları var onun. Tıralılar sana bir toprak mı ayırdılar yoksa? Güzel bağlar mı, tarlalar mı ayırdılar? Onlara mı konacaksın beni öldürürsen? Hiç de kolay değil bunu yapmak. Nasıl kaçmıştım bir gün kargımın önünden... ...fığırlarınla baş başaydın unuttun mu... ...nasıl püskürttüydüm o gün seni... ...ida yamaçlarından aşağıya koşuyordun... ...çelik ayakların birbirine çarpa çarpa... ...dönüp arkaya baktığın bile yoktu... ...oradan kaçıp sığındın... Sosa ...saldırıp yok ettiydim orayı da... ...yardım etmişlerdi bana Athena ile Zeus baba... ...aldırtıydım kadınların ellerinden hür günlerini... ...seni o gün Zeus'ta öbür tanrılar koruduydu... ...ama tanmam bugün seni korusunlar... ...dinle beni git karış kalabalığa... ...başına bela getir durma bana karşı... En bile bunu anlar. Ayliyaz karşılık verdi ona dedi ki, Pelavus oğlu karşında toy bir çocuk varsan mı? Bu sözlerle korkutamazsın beni, ben de bilirim çıkışmayı, küfür savurmayı. Biliriz ikimiz de soyumuzu, sopumuzu, biliriz anamızı babamız kim. Ne sen benim, ne ben senin ananı babanı gördüm, ne sen benim anamı babamı gördün. Ama çok şeyler duyduk onları bilenlerden, kusursuz Pelavus'un oğlu derler sana. Deniz tanrıçası güzel saçlı fiyat ismiş anam. Ulu yürekli anki sesin oğluyum ben de. Övünürüm babamla anam da Afrodit. Bugün sevgili oğullarına ağlayacak bunlardan biri. Sanmam işi bitirip çocuk laflarla savaşı bırakıp geri gideceğimizi. Bilmek istersen daha çok şey öğrenesin diye soyumuzu sopumuzu yiyeceğine dinle bak. Çok insan tanır bizi bulut devşiren Zeus baba. Oldu ilkim olsa Dardanos kurdu derdi, dardan Dardania'yı. O zamanlar kutsal İlyon yoktu. Ölümlü insanların büyük şehirleri yoktu ovada. Dardanoslular çok Pınarlı idanın eteklerinde otururlardı. Dardanos'tan Eritonios doğdu, kral oldu. En varlıklı adamı oldu ölümde insanların. On bin kısra otlardı çayırlarda. Sevinirlerdi Türk e, taylarına bakıp. Loryaz otlarken gördü onları vuruldu. Bir at oldu Karayeleli, bindi kısraklara. Kısraklar gebe kalıp 12 tay doğurdular. Taylar bereketli tarlada hoplayıp zıpladılar. hoştular başakların tepesinde başaklara, dokunmadılar. Dört döndüler denizin engin sırtında. Alacalı köpükler üstünde dört döndüler. Eriktornios'tan Tros doğdu, Trellıların kralı. Kusursuz üç oğlu oldu Tros'unda. İlos, Asarakos tanrılara denk Ganymedes En güzeliydi Ganymedes ölümlü insanların Tanrılar kaçırdı onu Olimpos'a Zeus'a şarap sunan olsun diye Dediler güzelliğiyle yaşasın tanrılar arasında Biliyorsun oğlu kusursuz Leomedon'du Titanos'la Priamos doğdu Leomedon'dan Lampos, Laitios, Ares'in dölü on doğdu Asa Rokas'un oğlu Capis Capis'in oğlu Ankises'ti Ankises'ten ben doğdum Priamos'tan Hector doğdu Övünürüm bu soydan, bu kandan olmakla. Yiğitliyi Zeus çoğaltır, azaltır insanlarda. Budur ölümsüzlerde en güçlü olan. Biz böyle kavga dövüşün ortasında çocuklar gibi ne diye daldık gevezeliğe? Birbirimize savuracak küfürler çok. Yüz sıralı gemi bile taşıyamaz. Dili oynaktır insanoğlunun. Söz sandık tarlasında otlar durur. Ne söylersen onu alırsın geri. İlla ki kavga etmemiz mi gerek? Savurmaz mı, savurmamız mı gerek birbirimize? Yürek kemiren, kavgaya tutuşmuş kadınlar gibi, sokak ortasında öfkeyle birbirine çıkışan bir sürü gerçek söylerler, bir sürü de yalan. Yalanı da gerçeği ve öfkeleri bir söyleten. Sözle söndüremezsin içinde yatan ateşi. Tunç kargılarımızla karşı karşıya savaşmadan bedenlerimizde tunç kargıları deneyelim. Haydi. Öyle dedi güçlü kargısını sapladı korkunç kalkana. Tüyleri ürtertirdi bu kalkan. Güm güm gürledi temrenin altında. Bir korku aldı Pelavus Ağır eliyle uzaklaştırdı kalkanı bedeninden. Kalkanı kolayca delip geçecek sandı. Uzun gölgeli kargısı ulu yürekli Aynayas'ın. Kafasında gönlünde şunu bilmiyordu aptal. Bir çırpıda yok edip alt edilemezdi tanrıların ünlü armağanları ölümde insan eliyle. Yiğit Aynayas'ın güçlü kargısı veremedi kalkanı. Tanrı armağanı altın kaplama tuttu onu. İki kat tuncu, iki kat kalayı geçti kargı. Topal Tanrı kalkana beş kat kaplama koymuştu. İkisi tunçtu, ikisi kalay, birisi de altındı. İşte o tutmuştu diş budaktan kargıyı. Sonra Akileus uzun gölgeli kargısını al, saldı vurdu. Aynayas'ın yüz yuvarlak kalkanından, kalkanın uç çemberinden vurdu. Bu çemberde ipincedir tunç kaplama. Üstündeki sığır derisi de ipincedir. Pelion diş budağından kargı geçti. Kalkanı inim inim kalkan yaz korktu, büzüldü, kalkanı kaldırdı, kargı sırtının üstünden uçtu, saplandı toprağa. Delip geçmişti kalkanın iki kat çemberini, Aynayas kurtulmuştu koca kargıdan. Sonsuz bir acı kaplamıştı gözlerini, baktı yakına saplanan kargıya kala kaldı. Akileus bu araç çekti keskin kılıcını, atıldı düşmanının üstüne kükreyerek. Aynayas da bir taş aldı eline, büyük bir işti bu yaptığı, taşıyamaz bugün o taşı iki adam. Ama o kaldırdı salladı tek başına. Poseidon keskin gözüyle görmeseydi olup biteni, Aynayas saldırıp taşla vuracaktı. Tolgasından ya da kalkanından Atileus'u. Kalkanla Tolga koruyacaktı kara ölümden. O da kılıcıyla saldırıp alacaktı Aynayas'ın canını. Yeri sarsan tanrı seslendi ölümsüz tanrılara. Çok acıyorum ulu yürekli Aynayas'a çok. Pelavus yenilip inecek kadesi. E. Okçu Apollo'nun sözlerine kandı aptal. Ama Apollon onu kara ölümden koruyamaz ki... ...hem neden acılar çeksin şimdi bu suçsuz adam... ...başkalarının derdi yüzünden boşu boşuna... ...armanlarıyla gönlünü hoş ederdi o engin gökte oturan tanrıların... ...haydi onu biz kurtaralım bari ölümden... ...Akileus öldürürse bu adamı... ...özkelenir Kronosoğlu bile... ...kaderi kurtulmaktır Aynayas'ın... ...tohum ekmekten, yüz bırakmaktan ölmemeli... ...ekmeden... ...yok olmamalı soyu. ...ölümlü kadınların verdiği çocuklar arasında... Kronos oğlu Dardanos'u severdi en çok. Yeleniyordu artık Premos'un soyundan. Güçlü Aynayas kral olacak Troyalılara kral olacak çocuklarının çocukları. İlek gözü Uluhere karşılık verdi dedi ki, yeri sarsan Tanrı düşün taşın bir karara var. Aynayas'ı ister kurtar, ister bırak. Yok olsun eli altında Pelaus oğlu Atleus'un um. Biz andiştik. Tekmil Tanrılar önünde. Pallas Atene ile ben andiştik. Tekmil Troya yok edici ateşle yansa Yakanlarda yiğit aka olsa gene koruyamayız Troyalıları kara ölümden. Yeri sarsan Tanrı duyunca bu sözleri gitti konuştu savaşa. Kargı gürültüsüne vardı yasla ünlü usun yanına. Bir kara çöktü gözlerine Akilevus'un sonra çekti aldı tunç kargıyı ulu yürekli Aynayas'ın kalkanından. Serdi akile usun ayakları önüne. Aynayas'ı aldı yerden yukarıya kaldırdı. Tanrı eliyle kaldırılan Aynayas sıçradı. Açtı sıra sıra yiğitler atları. Vardı oradan oraya seken savaşın ucuna. Orada kavukonlar silahlarını kuşanıyorlardı. Yeri sarsan Poseidon yaklaştı orada Aynayas'a. Seslendi ona söyledi şu kanaklı sözleri. Hangi tanrı buyurdu Aynayas sana? Gidesin savaşasın bir deli gibi. Uru canlı Pelavus oğluyla karşı karşıya. O hem senden çok üstün hem de ölümsüzlerin gözbebeği. Onunla karşılaşınca çekil dinle beni. Yoksa boylarsın Hades'in evini. Vaktin gelmeden. Ama Akileus'un ömrü tükenir de varırsa ölüme, savaş ön sıralarda korkma. Akaların hiçbiri öldüremez seni o zaman. Böyle dedi. Bıraktı onu orada. Dalttı Akileus'un gözlerinden tanrısal bulutu. Akileus'un açtı gözlerini iri iri. Öfkeyle söylendi ulu yüreğinde. Ne görüyorum böyle vay anam vay. Yerde serilmiş duruyor kargım. Onu bir yiğitim üstüne atmıştım. O yiğit şimdi ortada yok. Bilirdim tanrılar severdi Ayinayası. Bense boşuna övünüyor bu adam derdim. Varsın gitsin. Cehenneme kadar yolu var. Bir daha benim karşıma çıkamaz o. Ölümden kurtulduğuna sevinsin, dursun. Gideyim ben, uyarayım savaşı de seven demaoları. Sonra çıkayım öbür Troyalıların karşısına. Böyle dedi. Atıldı sıralara doğru, kışkırttı durdu yiğitleri bir bir. Böyle uzak durmayın Troyalılar, akalar. Yürüsün her er bir erin üstüne, girsin savaşa yana tutuşa. Yiğitliğime yiğitim ama gene de çok zor. Savaşa başa çıkmak bu kadar erle. Ölümsüz Ares bile, Athena bile baş edemez bu tükenmeyen savaşçızeliyle. Gevşemeyeceğim ben, ne nah şu kadar? Yettikçe gücüm tuttukça erim ayağım. Saldıracağım sıralarına dost doğru, sanmam sevinsin bir tek Troyalı. Düşünce benim kargımın yoluna. Böyle dedi kışkırttı onları. Öte yandan hektor doğru çıkışıyordu Troyalılara. Kışkırtıyordu onları Akileusa karşı. Taşkın canlı Troyalılar, korkmayın Peleus oğlundan. Ben ölümsüzlere karşı bile savaşırım sözle. Ama kavgıyla savaşmak zor iş. Tavar bizden çok üstün, Atile bütün sözlerini getiremeyecek yerine. Kimini sona erdirecek, yarıda bırakacak kimini, onun elleri ateş gibi olsa, kızın demir gibi olsa gücü gene de çıkaracağım karşısına dindik. Böyle dedi, Türel'lülara can gelsin diye. Troyalılar kaldırdı kargılarını düşmana karşı, çığlıklar yükseldi, öfkeler, kimler karıştı. Poybos, Apollon geldi Hector'un yanına dedi ki, Sıralar dışında karşılaş karşılamay sakın Akileus'u. Çek onu kalabalığın kargaşalığın içine. O zaman saldıramaz üstüne kılıcıyla. Vuramaz seni. Böyle dedi. Hektor da Tanrı'nın setinden ürktü. Dandı gerisin geri erlerin kalabalığına. Akileus saldırdı. Trahlılara bağıra bağıra. Ağzına dek saldırganlıkla doluydu yüreği. İlkin yakaladı İpityon'u, soylu oğlunu İpityon birçok ere önderlik ederdi. iller yıkan. Otriteos'u bir süperisi perisi doğmuştu onu. Karlı Tmolos'un dibinde. Bereketli topraklarda. Haydi İptiyon saldırırken dümdüz tanrısal Akileus vurdu onu kavgasıyla. Tam kafasının ortasından vurdu. Tekmeyi kafa yarıldı ikiye. Yürültüyle yere yıkıldı yiğit. Tanrısal Akileus'la övündü. Yıkıldın. Otriteos'u erlerin en korkuncu. Buralarda oldu ölümün. Oysa Gaygagi'ye diye gölünün kıyılarında doğmuştun, orada babanın toprakları vardır. Balığı bol, Hayloz ırmağının orada, Burgaşlı Hermos ırmağının kıyılarında. Böyle övündü, karanlık bürüdü, İpitiyon'un gözlerini. Akaların, akraba, arabaları kargaşalığın ön sıralarında tekerlek çemberleriyle paramparça ettiler onu. Sonra Antenor'un oğluna, Demeleon'u saldırdı. Savaşta adamlarını yiğitçe koruyana, turunç tolgasını delerek vurdu onu şakağından. Tenveni tutamadı Tunç Dolga. Kargı hızla daldı paramparça etti kemiği İçeride beyin oldu delik deşik Bu yiğidi de tam saldırırken yere serdi Sonra da vurdu kargısıyla sırtından hipodaması Arabasından atlayıp tam kaçarken Can veren giyip böğürdü bir boğa gibi Felikeli Tanrı'ya kurban etmek için Delikanlıların sürüklediği bir boğa gibi tıpkı Sevinir bu armağana geri sarsan Tanrı İşte böyle ayrıldı kemiklerinden ulucanı Derken Akileus kargısıyla yürüdü Priyaması olur Tanrı'ya benzer, Polidoros'un üstüne. Babası bırakmazdı Polidoros'u, karışsın savaşa. Çocuklardan en küçüğüydü o, en sevgili oğluydu, geçerdi hepsini koşudan. İşte o günde çocukça bir gösteriş yapayım dedi, dedi göstereyim bacaklarımın çevikliğini. Koştu ön sıralara yitirdi canını. Ayağı çabuk Tanrı salla Kilaus, onu vurdu kargısıyla. Tam geri döneceği sıra, iki zırhın üst üste geldiği yerden bedeninin ortasındadır. Kemerde altın kopçaların birleştiği yerden vurdu. Temren göbeği sıyrıp dümdüz dalda etine. Polidoros fünyerek dizleri üstüne düştü. Kapkara bir bulut kapladı gözlerini. Başaklarını avuçladı devrilirken. Hektor gördü kardeşi Polidoros'u. Elleriyle bağısaklarını bastırıyordu. Bir yaz bulutu yaydı gözlerine. Artık uzakta durup oyalanamazdı. Akileus'un üstüne yürüdü dost doğru. Alev gibi sivri kargısını salıyordu. saldırdı. Saldırdı Akileus'u görür görmez. Seksen övünerek dedi.